Dünyada huzurun bendi yıkıldı. Bugün bütün bir millet olarak, Hemen hepimiz, Sürekli telaş ve endişeyle oturup kalkıyor, Hafakandan hafakana sürükleniyor, teşebbüslerimizde panikler yaşıyor, Ve iki adım ötede bilmem ne tür ürperten sürprizlerle karşılaşacağımız korkusuyla, Tir tir titriyoruz. Düşünce üretemiyoruz. Ve gelecek adına da ciddi hiçbir planımız yok. Yürüdüğümüz yollarda uyur gezerler gibi tuhaf bir halimiz var. Karşımıza çıkan beklenmedik hadiselerle alakalı tavırlarımız birer kaba tepkiden ibaret Başlangıcı yıllar ve yıllar öncesine dayanan... Millet düşmanlarının o korkunç tahrip stratejilerine mukabil, yaptığımız veya yapıyor göründüğümüz işlerse, ayakta kalabilme mücadelesi türünden şeyler. Bari böyle bir mücadeleyi kendi kurallarına göre gerçekleştirebilseydik. Ben söylemesem bile ihtimal gelecek nesiller, ona da ne gezer deyip geçecekler. Düşünün ki milletimizi bir ömür boyu meşgul edecek işlerin kararları çok defa başkalarınca alınıyor. Tamamen bizim dışımızda alınmış bu kararları delebilme veya startı başkalarınca verilmiş hareketlerden nasıl yararlanırız? Ya da onların aleyhimizde olmasını nasıl önleyebiliriz heyecanıyla halden hale giriyor. Sürekli tabiyadan tabiaya koşuyor. Bugün yaptıklarımızı ertesi gün bozuyor ve Arda arkası kesilmeyen yaz bozlarla ömür tüketiyoruz. Ve tabi gözleri üzerimizde saf yığınlara da sürekli şaşkınlık yaşatıyoruz. Biz mütemadiyen güven kaybediyoruz, onlar da irtifa. Arz cazibesinin kat katı bir cehalet, muhakemesizlik ve gaflet çekimiyle hep tepe taklak gibiyiz başı tutanların çoğu vurdum duymaz başsız kitleler bilmem hangi dönemde yitirdikleri başlarının peşinde salim düşünceler baskı ve saygısızlık bombardımanı altında vazifesi toplumu eğitmek aydınlatmak ve onu yüksek insani hedeflere yönlendirmek olan büyük çoğunluğu itibariyle basın yayın müesseseleri yani medya reyting hatırına Tam bir ibahiyecilik içinde her şeye açık, sürekli kap karanlık şeylerle homurdanıyor. Homurdanıyor ve alemin iffet, namus ve onuruyla oynuyor. Her gün yeni yeni teşaüm yaygaraları yapıyor. Batılı tasvir ve teşhirle saf duygu, saf düşüncelerde bohemlik arzularını şahlandırıyor. Hele bunlar arasında fitne ve fesada programlanmış gibi sürekli lefsiyat neşreden öyleleri var ki, çok seyredilebilme veya okunabilme adına ağır namus, şeref haysiyet dümdüz gidiyor ve insanı insanlığından utandıracak şeyler yapıyor. Toplum her gün kıyamet alametleri gölgesinde sabahlıyor, akşamlıyor. ...ve adeta bir sur sesi bekleme heyecanı içinde. Huzur ve sükunumuz bütün bütün hayal oldu. Bugüne kadar en birinci tahassüngahımız olan milli ruh... ...ve milli düşüncemiz yamuk yumuk. Ümitlerimiz şimdiye kadar hiçbir dönemde olmadığı ölçüde delik deşik. İradelerimizde üst üste kırılmalar... ...azimlerimiz mehruç ve toplumca sürekli hafakan solukluyoruz. Özümüzden o kadar uzaklaştık ki, ihtimal bir köşe başında kendi ruhumuzla karşılaşsak, onu bile tanımayacak gibiyiz. Tarihin hiçbir döneminde, kendi değerlerimize karşı bu kadar yabancılaşmadık. Hiçbir zaman ruhumuzu bu ölçüde aç, susuz ve havasız bırakmamıştık. Şimdilerde değişik telden her yanda bir hayli patırtı kütürtü var. Duyamıyoruz bizi biz yapan ruhumuzun sesini. Ne olduğumuzu, nerede durduğumuzu, neye namzet bulunduğumuzu göremeyecek kadar hayret, dehşet, daha doğrusu şaşkınlık içindeyiz. Zannediyorum, kendi inanç ve düşünce kurnalarımız altında zihin ve ruh kirlerinden arınacağımız ana kadar da bu öldürücü kaostan kurtulmamız imkansız gibi. Her yanda kulaklarımızı sağar edercesine, tiz perdeden yabancı gürültüler, yabancılaşmaya imrendiren şov türü hadiseler, gelip gelip sinelerimize oturan ve çaresizliklerimize dayanarak köpürüp ruhlarımızda ahu vaha dönüşen çeşit çeşit fezai ve fecai karşısında, Üst üste sarsıntılar yaşıyor, acılarla kıvranıyor, bir şeyler yapamama ruh aletiyle sürekli yutkunup duruyor ve her gün biraz daha ruhumuzun aşındığını hissediyoruz. Gerçi yer yer bir kısım ümit edalı sesler duyduğumuz ve istikbal vadeden gelişmeler müşahede ettiğimiz de olmuyor değil ama olabildiğine zayıf, fevkalade cılız ve mevcudiyeti uzun bir geleceğe emanet bu seslerin ezanlaşması ve bu oluşumların kendi iç dünyamızla bir inkişaf sürecine girmesi için hizmete adanmış çok sağlam yürekli baba yiğitlere, kararlı yüksek iradelere, çatlayıncaya kadar koşmadan dur olmayan küheylan edalı zinde ruhlara ve aktif, sabırlı basiret insanlarına ihtiyaç var. Bence işte bütün bu efsafı haiz gönüllerleri sayesinde ancak, yıllardan beri içimize sine sine duygularımızı, düşüncelerimizi kirleten ve bizi biz olmaktan çıkaran o meşum olumsuzluklardan sıyrılıp, milletçe İslam'la ruhlarımızın bir derinliği haline gelmiş bulunan kendi tabiatımızı, kendi seçiyemizi, kendi safvetimizi yeniden elde etmemiz mümkün olabilecektir. Toplum olarak bir zamanlar biz dünyanın en saf, en duru, en temiz ve en centilmen milletlerinden biriydik. Hatta bazı dönemler itibarıyla en birincisiydik. Toplumun hemen her kesiminde temeli imana dayalı, devamı hakka adanmışlığa bağlı ciddi bir hakikat aşkı, bir araştırma sevdası, bir ilim ihtiyacı, bir adalet ahlakı, bir şefkat ve merhamet hissi soluklanırdı. Feth ve cemiyet hemen her zaman tefekkür ve tedebbürle oturur kalkar, herkesi ve her şeyi şefkatle kucaklar, ve Hakk'a halife olmanın gereği, yeryüzündeki muazene ile alakalı kendini bir numaralı sorumlu kabul ederdi. Yerinde adeta yağmurlar gibi hiçbir yeri tefrik etmeden her yana sağanak sağanak boşalır. Yerinde ırmaklar gibi çağlar ve hayat olarak akar. Gün gelir deryalar gibi köpürür, her tarafa mehabet ve mehafet salar. Bir anda olurdu ki Gürler ve çiçekler gibi Binbir renk ve rahiha ile tüllenir Görüp temaşa edenlere Adeta iç içe şölenler yaşatırdı Evet Onun her zaman ayrı tat Ayrı ve Ayrı lezzette Daima değişip yenileşen Yenileşirken de özünün bütün hususiyetlerini koruyan ve bütün vicdanlarda semavilik hissi uyaran bir retafet ve zarafeti vardı. Dünyanın dört bir yanında yaşanan her cümerç, şurada burada yükselen bir kısım hoyrat gürültüler, onun ikliminden yükselen huzur ve itminanı daim ileritim değiştirir, hız keser ve adeta bizim ses ve soluklarımız arasında kaybolup giderdi. Evet, Hayatın her zaman bir musuki gibi duyulduğu bu dünyada kulakları tırmalayan en sevimsiz şerareler bile duyulmaz olur ve derecesine göre her yanı adeta cebri bir sükut, semavi bir itminan ve engin bir huzur havası kaplardı. Kaplardı da bu tarihli ülkenin insanları çok defa bir iki adım hayallerinin gerisine çekilerek derin bir uhrevi sükuna dalar İmanlarının, ümitlerinin o masmavi ikliminde geçmiş, gelecek, bütün zamanları birden yaşar ve kendi kendilerine gıpta ederek tarihlerine tebessümler yağdırırlardı. Yer yer muhalif esen rüzgarlarla bu gümüşten atmosferin delindiği, bu masmavi tabiatın renk attığı, çevrenin şöyle böyle sarardığı da olurdu. Ama umumi havanın her zaman semaviliğe açık olması sayesinde en şiddetli rüzgarlar bile hemen mertemlere dönüşür, renkler bahara boyanır ve her şey yeniden bir ledünniliğe bürünürdü. Evet bu dünyada ne mütemadii gaflet ve ondan kaynaklanan lahubalilik ne de sürekli sızı ve çığlık duyulurdu. Bu sihirli dünyada Ara sıra huzur ve sükunumuzu yırtıp geçen bir kısım münasebetsiz hadiseler cereyan etse de devam etmez. Başladığı gibi biter. Ve neticede gelir, her şey bir kere daha yerli yerine otururdu. Oturur ve milli içtimai atmosferimiz, Yeniden o esatiri halini alır, Cennetlere ve cennettiklere açık sihirli bir uhrevi renge bürünürdü. Öyle ki, Henüz göremediğimiz bütün gaybi alemler, müşahede ettiğimiz varlık ve hadiselerin önüne çıkıyor gibi olur ve ruhlarımıza ne bilinmedik şeyler fısıldardı. Derken zamanla bu büyülü varidat iç dünyamızın bir derinliği haline gelir ve bizi kendi şivesiyle konuşturmaya başlardı. Bu deruni hisler tekrür ettikçe zamanla ruhlarımıza, karakterlerimize uygun yeni bir bakış ufku kazandırır ve bize ruhaniliğin kapılarını aralardı. Öyle ki bazen bulunduğumuz mekanı semaların arz üzerine sarkmış bir yanı kendimizi de o sihirli dünyanın sakinleri sanırdık. Bu iç içe zenginliklerimizin ruh ve gönüllerden taşıp duran mevhibe hazinelerimizin sırlı anahtarı imanımız ve onun her zaman canlı kalabilmesinin sırrı da ameli salih ve ihlasımızdı. İnanan hemen herkes gönlünde bu lahuti baridatın estirdiği inşirahı duyar ve göklerdekilerle aynı mehabet telebünlü haz ve lezzeti yaşardı. İman Kur'an ve İslam'ın bu ölçüde duyulup yaşanmasından hasıl olan bir aydınlık tufanı, hemen her zaman bütün bu muhalif rüzgarların gücünü kıran bir büyüyle dalgalanır, manevi bir menşurdan başlarımıza boşalan ilahi bir ziya gibi her yanımızı sarar ve bütün ruh sistemimizin bakış, duyuş, seziş ve değerlendirmelerine tesir ederdi. Ruhun katmanlarını açık durabildiğimiz bu kabil durumlarda bir meşher gibi temaşa ettiğimiz dünyayı bir kitap gibi okuduğumuz kainat ve hadiseleri aynı mazhariyetlerle serfiraz bütün insanları ve emrimize musahhar kılınmış bütün canlı cansız varlıkları birer dostumuz, birer yol arkadaşımız gibi duyar. Ve bütün bunlardan içimize akan derin bir lezzetle kendimizi cennetlerin koridorlarında sanırdık. Bu mazhariyetlerle içimiz her türlü gıllü kıştan azade yürüdüğümüz yolda beklenmedik bir anda etrafımızı bir kısım gulyabaniler sardı. Bunlar kalplerimize kezzap içirip ufuklarımıza sis püskürttüler. Gözlerimize mil vurup bizi temaşa ettiğimiz meşher ve okuduğumuz kitaptan ettiler. Güneşimizi çaldı, mehtabımızın çehresini kararttı, Yıldızlarımızın bağını kopararak hepsini boşluğa saldı Ve her şeyin simasına zift saçıp aydınlık dünyamızı kap karanlık hale getirdiler. Bu dönemde nefsimiz ruhun tahtına oturtuldu. Kalbimiz şeytana ipotek edildi. Hüdanın yerinde heba abideleri dikildi. Ar namus ayaklar altında kaldı. Haya ismet iffetsizliğe yenik düştü. Saygısızlık en mergub meta haline geldi. Her yan levsiyat ve çirkinlik panayırına dönüştü. Edep, nezahet, eskilerin bir kısım değersiz metrukatı gibi gösterilmeye çalışıldı. Vefa, Sadakat, hamiyet önce ruhlara unutturuldu, Sonra da sözlüklerden silindi. Hasılı bütün o eski bağlar bahçeler bozuldu, Güller, çiçekler yasa düştü, Her taraf yeniden çölleşmeye başladı, Sümbüller yerinde dikenler boyatıp gelişti, Bülbüller sustu, saksağınlara gün doğdu. Yılan çıyan, Serbest dolaşımın bütün avantajlarından istifade ederken güvercinlere kafes yolu göründü. Ne gariptir ki her şeyin dile vurduğu bu esnada hamiyetli bir kısım sineler hafakanla atmaya duruyor, müteheyyic fıtratlar daha bir heyecanla oturup kalkmaya başlıyor, ızdırap insanların ızdırapları bir kere daha çatlama kertesine ulaşıyor, ulaşıyor da bu hal hemen herkeste kendi olmaya doğru bir seyahat arzusu uyarıyordu ki, bu da bir iki asırdan beri devam eden boşluk ve bu boşluktaki tökezlemelerin sonu demekti. Şimdilerde bütün ruhlarda heyecan ve gönüllerde arayış, her vadide bir sürü düşünen dima ve düşünen dimalarda beyin fırtınası, her tarafta adeta bir viladet şöleni, ve artık o korkunç sükut ve asırlarca süren ürpertici sükuttan sonra, milletçe, bizim de dünyaya söyleyecek bazı şeylerimiz olmalıydı, söyleyecek çok şeyimiz vardı, ve tam söyleme mevsimiydi. Evet, Arkada bıraktığımız şu birkaç asırlık düşüş, hamiyetli ruhlarda öyle bir aşk-u şevk uyarmıştı ki, hali hazırdaki durumumuz bundan kat kat kötü olsaydı dahi zannediyorum, doğru kendimize gelmemize yetecek derse almıştık. Ve bu aynı zamanda bizim için iyi bir muharrik de sayılırdı. Sanki yıllar ve yıllar süren bir durgunluk ve yorgunluk dönemi, yerini hareket aşkına bırakıyor, ...ve bugüne kadar devam ede gelen değişik dalga boyundaki olumsuz tecelliler... ...arda arkası kesilmeyen handikaplar... ...adeta kendimizi yeniden keşfetmemiz için bizi biliyor gibiydi. Öyle ki artık bugünden daha çok... ...uzak yakın yarınlardan söz ediyor... ...ve geleceğin hülyalarıyla yaşıyorduk. Bugüne kadar bazılarının hep olmayı tahayyül edip de olamadıkları şeyler... Bize sadık birer şafak emaresi rengiyle olabilirliğin mesajlarını veriyor ve bizi yeni bir sabaha uyarıyordu. Belki henüz güneş doğmamıştı ama ufukların fecil mırıldandığı da açıktı. Dünü kaybetmiştik, önümüzde yarın vardı. Şimdi tam bir metafizik gerilimle gelecek deyip, Zamanın dör yatağındaki yeni armağanını beklemeliydik. Bence dünü değerlendirmesini bilemeyenler, Şayet fevt ettikleri şeylerin ızdırabı ile kendilerine gelebilmiş Ve yarınlara hazırlanmış iseler, Çok fazla şey kaybetmiş sayılmazlar. Durup bekleyeceğiz. Bakalım gün doğmadan meşime-i neler doğar.